Erkeğin Kadın Üzerindeki Hakkı Ebu Sa'idil Hudriy radıyallahu teala anhu diyor ki, adamın birisi kızının elini tutup peygambere gelerek, işte bu benim kızımdır, evlenmek istemiyor dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızına, etî'i ebâki, babanın sözünü kabul et deyince kız peygamberden sordu. Seni hak bir peygamber olarak gönderen Allah'a andolsun. Erkeğin karısı üzerine olan hakkından beni haberdar eder misiniz? Beni haberdar etmedikçe asla ben evlenmem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'u zevci ala zevcetihi lewkânet bihi karhatun felhasetha evintesera min kharahu sadiden evdemen thumme btala'athu ma addet hakkahû Erkeğin eşi üzerindeki hakkı, faraza kocasında bir yara, çıban olsaydı yahut burnu irin ve kanı akıtmış olsaydı, zevcesi onu yalayıp yutmuş olsaydı dahi yine de hakkını ödememiş olurdu. Buyurunca kızcağız, seni hak bir peygamber olarak gönderen Allah'a andolsun. Bunun için ben de evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de La tenkihuhunna illa bi iznihinne. Kızlarınızın izinleri olmaksızın onları evlendirmeyin buyurdu. Binaen aleyh ebeveynin kızlarını evlendirmek istedikleri zamanda kızlarının görüşünü almaları da gerekir. Cebir yapmamaları da gerekir. Müslümanlık şartıyla kız oğlan birbirlerini beğendilerse başka bir şart aramaksızın onlara evlendirmek Güzel bir şeydir diye hükme hadisi şerif delildir. Bir kadın peygambere gelerek, Ben filanın kızı filanım, amcamın oğlu filan abid, beni istemek durumundadır. Erkeğin karısı üzerinde ne gibi hakları varsa bana haber ver. Eğer ona güç yetireceğim bir şeyse onunla evleneyim dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkeğin حقه, حقه لو كان üzerindeki haklarından birisi de faraza kocasının burnu kan ve irin akıtsaydı o da diliyle onu yalasaydı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 faraza kocasının burnu kan ve irin akıtsaydı, cümlesi temsil içindir. Aynı zamanda, faraza eğer bir beşerin bir beşere secde etmesi uygun olsaydı, cümlesindeki secde etmesi temsil içindir. Secde söz konusu değildir. Bilakis, kocasının hakkının, büyüklüğünün ifadesi içindir. Zira hadisi şerifler, erkeğin kadın üzerindeki hakkının, kadının erkek üzerindeki hakkından daha ağır olduğunu da ifade etmektedir. Nitekim ayet-i kerimede de, اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ Veli olarak erkekler, kadınlar üzerine yönetici ve koruyucu olmaktadırlar. Bunun yegane sebebi, Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerinden üstün kılması, ve erkeklerin de kendi mallarından onlara harcamalarıdır, Buyrulmaktadır. قَوَّمُونَ <gülüyor> Kelimesi, başa geçtiği işte becerikli olmak, güzelce idare etmek, cesaretli olmak, tabilerini bütün tehlikelerden korumak demektir. Allah Teala, biri vehbi diğeri kesbi olmak üzere, erkeği iki hasletle üstün yaratmıştır. A- fıtri olarak erkekleri becerikli, akıl ve zeka sebebiyle güzelce idareci, cesaretli, cengaver, tabiilerini korumaya elverişli, hüküm sürücü, talim ve terbiyede daha kabiliyetli olarak yaratmıştır. Bu meziyetten dolayı Allah erkeği kadın üzerine faziletli kılmıştır diye buyuruldu. İşte bu sebeplerle Allah Teala nübüvvet ve risalet devlet idareciliği, güveni temin etmek yani koruyuculuk, cuma, cemaat, bayram gibi İslami şiarları ayakta tutmak, yakın akrabası olsa dahi zalimden mazlumun hakkını almak, zulmü engellemek, cihat etmek gibi vazifeleri erkeğe yüklemiştir. Bunların cümlesi erkekte fıtri hasletlerdir ve bundan böyle mirasta erkek kardeşe iki pay tahsis edilmiştir. Aile reisliği hakkı da erkeğe verilmiştir. B. Kesbi olarak da çoğu zaman erkek çalışır, kazancından eşini geçindirir. Bu sebeple dahi kadının üzerinde erkeğin hakları daha ağır basar. İşte bu hakların ödenmesini ifade etmek için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının erkeğe secde etmesini emrederdim buyurdu. Yoksa yukarıda dediğimiz gibi secde söz konusu değildir. Kadınları işte çalıştırıp da Maaşlarını ellerinden almanın gasp olduğunu unutmayalım. Kadın kazandığını rızasıyla istediği yere verebilir. Erkek müdahale edemez. Harcamalarında birbirleriyle istişare etmeleri meşrudur. Miras da böyle. Yani mirasta erkeğin kadına akıl vermesi, mirasçılarına saldırtması dinen meşru değildir. İşte bu hikmeti bilmeyen zavallı kimseler hem kadının hakkını gasp ediyor hem de kadın hakkı diye yaygara koparıyorlar. Nitekim Allah Teala "Ve <tallahu> ma Allah ala ba'd. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından kendilerine mahsus nasipleri var. Kadınların da kazandıklarından kendilerine mahsus nasibleri var. Allah'ın fazlu kereminden isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir, buyurmaktadır. Yani, dini olsun, dünyevi olsun, erkeğe ait kazanç yolları olduğu gibi kadınların da kendilerine ait özel kazanç yolları vardır. Her iki nevin de kendi açısından çalışmak yolları ayrı ve bellidir. Hırsa, hasede, kibirliliğe, zulme ve saireye sirayet edebilecek erkek, ''Kadının yerinde olsaydım, kadın erkeğin yerinde olsaydım'' diye temennilerde bulunmasın demektir. Ama birbirine merhamete sirayet edebilecek yardımı yaparlar. Asap hanımları da fedakarlık babında nadiren bahçelerinde kocalarına yardım etmişlerdir. Ama bu yardım mülklerine, hürriyetlerine sirayet ederse zulüm olur. Şu halde bir kadının cihada, harbe gitmek için temennisi caiz olmadığı gibi, erkeğin de onun kabiliyetini temenni etmesi caiz değildir. Her biri diğerine yardım ettiği takdirde de kendi nevinden çıkmamalıdır. Eğer çıkarsa aralarındaki sevgi ve aşk nefrete döner. Rızasıyla, hoşlukla erkek kadına, kadın erkeğe yahut başkasına kazandığından verebilir. Herhangi kimseden aldığı gibi bir erkek eşinden hibe de alabilir, borç da alabilir. Ama borç borçtur, hak haktır, zayi olmaması gerekir. Kadın, kocasının izni olmaksızın kocasının malından başkasına veremediği gibi, kocası da eşinin izni olmaksızın onun malından başkasına veremez. Kadın, her halükarda Allah'ın emrine uygun olması şartıyla kocasının emirlerini yerine getirmelidir. i̇bn Abbas radıyallahu ta'ala anhuma buyurur ki, bir kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İşte bu bilinen cihattır. Allah ta'ala onu erkekler üzerine yazmıştır. Çarpışıp dönerlerse mükafat alırlar. Öldürülürlerse diri oldukları halde Rableri nezdinde rızıklanmış olurlar. Biz kadın toplumu onların mallarını, namuslarını koruyoruz. Bize ne var diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ebliğî men laqîte min en-nisâi en tâ'ata zevci ve itirâfen bi hakkihî y'dilu zâlike ve qalîlun men kunne men yef'aluhu." Arkandaki kadınlarla karşılaştığında benden şunu bildir. Günah olmadığı müddetçe kadının kocasına boyun eğmesi, hakkını itiraf etmesi Allah yolunda onların yapmış olduğu cihatla muadildir, denktir. Fakat sizden bunu isteye isteye yapanlar çok azdır, diye buyurdu. Başka bir hadisi şerifte, Ben, kadınların, beni bilsin bilmesin, her kadının yerinde şunu sana bildirmeye gelen elçisiyim, başkanıyım. Allah erkeklerin de, kadınların da Rabbidir. Erkeklerin de, kadınların da mabududur. Ve hakikaten sen erkeklere de kadınlara da Allah tarafından gönderilen Resulullah'sın. Allah cihadı erkekler üzerine yazmış. Çarpışıp dönerlerse mükafat alırlar. Öldürülürlerse diri oldukları halde Rableri nezdinde rızıklanırlar. Onların bu işine muadil hangi taat vardır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'atu ezvacihinne وَالْمَعْرِفَةُ ve وَقَلِيلٌ مِنْ كُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ Günah olmadığı müddetçe kocalarına boyun eğmeleri, haklarını bilip riayet etmeleridir. Ve içtenlikle sizden bunu yapan çok azdır buyurdu. Başka bir hadisi şerifte Esma binti Yezid el-Ensariye şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve ona şöyle dedim.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 çocuklarını biz terbiye ederiz. Pekala, onların sevaplarına ortak olabilir miyiz? Ya Resulallah, bize ne buyurursunuz diye sordum. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki ashabın yüzüne bakıyor. Derin derin dalıyor ve Esme'tu mes'alete mer'atin, kadtu ahsana min mes'alatiha fi emri diniha min hazihi.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 أن حسن تباؤلي إحتاكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته تعادل كل ما Ey Esma dön! دن tabi kadın cemaatine sizden birinin kocasına güzel bir kadınlık yapmasının onun rızasını talep etmesinin kocasına muvafakat göstermek için ona uymasının söylediğin şeylere erkeğin cihat ve cemaat sevabına muadil olacağını bildir. Buyurdu. Başka bir hadisi şerifte, Aleykunne bil beyti fe innehu cihadu kunne. Size evinizde sebat etmeniz gerek. Çünkü muhakkak o sizin cihadınızdır. Buyurdu. Kadınların cihada çıkması için istirhamda bulunan kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ka'ade min kunne fi beytihe fe inneha tudriku amelel mücahidine fi sebilillahi. Sizden kim evinde oturursa evde oturup sebat etmesi Allah yolunda cihat eden erkeklerin amelinin sevabına ulaşır. Diğer bir hadisi şerifte: Mehne tuhpta kün fi beytiha tuderiku amel al mujahidi nefise birillahi. Sizden birinizin evin içerisinde gördüğü işi, hizmeti Allah yolunda cihat edenlerin ameline ulaşır. Başka bir hadisi şerifte: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تعزل فراشه ولا تضربه فإن كان هو أظلم فالتأته حتى ترضيه فإن قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها وإن هو لم يرضى fakat aبلغت عند الله Allah'a iman eden bir kadına kocasının hoşlanmadığı kimsenin evine girmesine izin vermesi, kocası hoşlanmadığı müddetçe evden çıkması, kocası hakkında bir kimseye boyun eğmesi, kocasının yatağından ayrılması, kocasına vurması helal olmaz. Eğer kocası ona zulmederse bile kadın onu razı edinceye kadar isteğini yerine getirsin.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 Bir diğer hadisi i la yahillu lil-mra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa ve la ta'zena li-raculin fi baytiha wa huwa lahu karihun ve ma tсадdakat min sadaqatin fe-lehu nisfu sadaqatiha ve inna ma min dil'in. Bir kadının kocası hazır olduğu vakitte kocasının izni olmaksızın nafile oruç tutması, kocasının hoşlanmadığı kimsenin evine girmesine izin vermesi helal olmaz kadının herhangi bir şeyden verdiği sadakadan sadakasının yarısının sevabı kocasınadır. Ne var ki kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır, buyrulmaktadır. Kocanın zevcesi üzerinde haklarından biri yatak işinde kadının erkeğinin isteğine icabet etmesidir. Hadisi şerifte "İza daa'ar raculu zawjatahu li hacatihi feltujibu ve in kanat nuri ihtiyacının giderilmesi için kocası karısını davet ettiği zaman tandırın üzerinde olsa bile kocasının isteğini yerine getirsin. Diğer bir hadisi şerifte اِذَا دَعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضُبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ Adam karısını yatağına davet ettiği, karısı yatağına gelmediği, bu sebeple kocası ona kızarak gecelediği zaman sabahlanıncaya kadar melekler karısına lanet okur. Başka bir hadisi şerifte اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِي رَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تصبح. Bir kadın kocasının döşeğine bıraktığı halde uyuduğu zaman sabahlayıncaya kadar melekler ona lanet okurlar buyurulmaktadır. Khasame oğullarından bir kadın peygambere gelerek ya Rasulallah kocanın eşi üzerindeki hakkı nedir? Çünkü muhakkak ben dulum. Güç yetirsem evlenmek istiyorum. Aksi takdirde otururum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Fenne hakkaz zawci ala zawjatihi in sa'alaha nefsaha ve hiya ala zahr <gülüyor> qatbin an la tamne'uhu nefsaha ve min hakkiz zawji ala zawjati iznihi. Fe caat ve atashat ve la yuqbalu minha ve la takhrucu min baytiha illa bi'iznihi fe in fa'alat la'anatha mala'ikatus samai wa mala'ikatur rahmeti wa mala'ikatul azabi hatta tarji' bir erkeğin zevcesi üzerindeki haklarından biri zevcesi semerin üzerinde olsa bile kocası ondan kendini isterse kendini kocasından engellememesidir bir erkeğin zevcesi üzerindeki haklarından biri de hazır olduğu vakitte kocasının izni olmaksızın nafile oruç tutmamasıdır. Oruç tutarsa acıkmış, susamıştır ve kendisinden nafile oruç kabul olmaz. Yine haklarından birisi de kocasının izni olmaksızın evinden çıkmamasıdır. Şayet kocasının izni olmaksızın evinden çıkarsa evine dönünceye kadar göğün melekleri, rahmet melekleri, azap melekleri kendisine lanet okurlar buyurdu. Kadıncağız, kuşkusuz ebediyen evlenmem dedi. Diğer hadisi şerifte yine bir kadın peygambere gelerek, Ya Resulallah, kocanın eşi üzerindeki hakkı nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La temna'hu nefseha ve in kânet ala zahrı katebin ve la tu'ati min beytiha şeyen illa biiznihi, فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولا تسوم يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب بملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع Zevci onu temasa davet ettiği zaman kendisi semerin üzerinde olsa bile zevcini engellemez engellemesin İzni olmaksızın evinden bir şey veremez, vermesin. Eğer verirse kocasına sevabı, kendisine vebali hasıl olur. Kocası yanında olduğu takdirde izni olmaksızın bir gün olsa dahi nafile oruç tutmaz, tutmasın. Tutarsa günahkar olur ve mükafatı olmaz. Kocasının izni olmaksızın evinden çıkmaz, çıkmasın. Eğer çıkarsa melekler onu lanetlerler gazap melekleri rahmet melekleri tevbe edinceye yahut dönünceye kadar onu lanetlerler buyurdu. Bu arada kocası zalim olsa da mı denildi. Ve in kane Evet zalim olsa dahi hüküm budur buyurdu. Kadın seni hak bir peygamber olarak gönderen zata andolsun bundan sonra ben yaşadığım müddetçe hiçbir kimse işimi ele geçiremez dedi. Yani kimsenin emri altına girmeyeceğim. Demek istedi Böylece evlenmemeye karar verdi Bu hadisi şerifteki Semer'in üzerinde olsa bile Diye tercüme ettiğimiz Ala zahri katebin cümlesi mubala yolu üzere gelmiştir Temsil kabiliğindendir Dikkat buyrula Kocasının izni olmaksızın bir kadın Kocasının malından sadaka veremez Ama kendi malından sadaka verebilir Faraza kocası kendisine 10 lira bahşiş vermişse, kocasından aldığı bahşişini sadaka vermesinde izin almasına gerek yoktur. Kadının el emeğinden kazandığı yahut mirasla edindiği kendi malından erkek gibi tasarruf hakkı vardır. İzne ihtiyaç yoktur. Bununla beraber kocasından izin alması, istişare etmesi fazilettir. Hadis-i şerifte, Eza tasaddaqatil mer'atu min bayti zawjiha kana laha ajruha wa li zawjiha mithla zalika la yanqusu kullu vahidin minhumā Kadın kocasının evinden bir şeyler sadaka verdiği vakit kendisine sevabı vardır kocasına da o kadar sevap vardır İkisinden birinin sevabı diğerinin sevabından asla eksik olmaz Erkeğe kazandığı şeylerin sevabı var, kadına da harcadığı şeylerin sevabı var buyurulmaktadır. Tabi ki burada kocanın zevcesine malından az şeyleri vermesi için izni varsa böyledir. Aile reisinin zevcesine yahut hizmetçisine, işverenin işçisine malımdan ayda günde şu kadar sadaka verebilirsin diye izin vermesi fazilettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Baldızı Esma radıyallahu teala anha sordu. ''Ya Resulallah, benim şahsıma ait herhangi bir malım yoktur. Ancak Zübeyir bana bir şeyler verirse, o müstesnadır. Bana verdiği şeyden azar azar versem, bana vebal var mı?'' Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''İr'dahi mestata'ati ve la tu'i fe yu'i yallahu ''Gücün yettiği kadar azdan az harca.'' Elinde varken kendini sıkıntıya sokma. Allah da seni sıkıntıya sokmasın buyurdu. Aişe radıyallahu teala anha şöyle buyurur. Bir vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde oturmuş idi. Ansız Müzeyne kabilesinden çalımlı süslü bir kadın mescide girdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühennazu hee Ekumanlupsi zihneti ve tabbak tu fil mescidi Feinle beni İsraillemy Anu Hatta Libi see uhuzinnete ve tebaktaru fil mesacidi Ey insanlar mescitte kadınlarınızı süslü giyimden kibirdilik taslayarak çalımlı yürümekten sakındırın Çünkü muhakkak İsrail oğulları kadınları süslü giyinceye ve mescitlerinde çalımlı yürünceye kadar lanetlenmediler buyurdu Diğer bir hadisi şerifte لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَضُنَّ فُرُوجَكُمْ اَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللّٰهُ وُجُوهَكُمْ Ant Andolsun, ya siz gözlerinizi harama bakmaktan kapatırsınız, ırz, namus ve şerefinizi korursunuz, yahut da Allah sizin yüzlerinizi çirkin bir surete döndürecektir buyurulmaktadır. Yani işlemiş olduğunuz günah, hangi hayvanın tabiatı ise manen o hayvanın suretine dönüşürsünüz mesh olursunuz ve bundan dolayı diğer bir hadis-i şerifte ma min sabahin illa wa malakan yani, veilul lirricali minan nisa'i veilul lin nisa'i hiçbir sabah yoktur ki iki melek şu nidada bulunmasınlar kadınlardan dolayı erkeklere erkeklerden dolayı kadınlara yazıklar olsun buyuruldu. Başlangıçta dinlerine bağlı İsrail oğullarından, ailelerde kadın, babalarından sakınmadığı gibi dini ve mahalli güvene dayanarak kendi amca oğullarından, kocasının yakın erkek akrabalarından da sakınmazdı. Erkekler de bunu men etmezlerdi. Bu, süslü elbise giymeye ve o süslü elbiseyle çarşı pazarda, sokaklarda dolaşmalarına, ve ibadethanelere gitmelerine sebep oldu. Diğer taraftan dini ve mahalli güven erkeklerin fıtri gayretiyle çarpıştı. Yahut kadın ve erkekler birbirine çarpıldı. Kadın ve erkekler birbirine çarpılınca dini gayretleri söndürdü. Kavga ve öldürme hadiseleri başladı. Ve işte bu çarpışma çarpılma ve kavga yüzünden medeniyetleri yıkıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çünkü muhakkak İsrail oğulları kadınları süslü giyinceye ve mescitlerinde çalımlı yürüyünceye kadar lanetlenmediler. Buyurmasıyla Müslümanları medeniyetlerinin yıkılmasının sebeplerinden sakındırdı. Demek yıkılmanın sebebi kadın oluyor. Nitekim hadisi şerifte Uriytu enni dehaltul cennete فإذا عالي اهل الجنه فقراء المهاجرين والذرار المؤمنين واذا ليس فيها احد اقل من الاغنياء والنساء فقيل لي اما الاغنياء فانهم على الباب يحاسبون ويمحصون واما النساء فقال ها هن الاحمران الذهب والحرير ريامدا حقيقتen kendimi cennette buldum ne bakayim en muhacirlerin fakirleri ve müminlerin zürriyetleridir. Bir de ne bakayım, kadın ve zenginlerden daha az bir kimse yoktur. Bana şöyle denildi. Zenginlere gelince, onlar kapıda hesap görmekte ve kendilerini kurtarmak için temizliğe çekilmektedirler. Kadınlara gelince, onlara iki kırmızı yani altın ve ipek alıkoydu. Buyurulmasıyla, cennette kadınların az olması değil, Kadınların cennete girmesine engelleyen şeyin gayri meşru takı ve süs olduğu beyan edilmiştir. Çarpışma, çarpılma ve kavga İsrail oğullarını hatta dünya felsefoflarını uzun bir cedele soktu. Kimisi kadınlarda ruh yoktur yani insan değildir diye iddia etti. Kimisi de kadınları tanrı edinip ona taptı. Bu ise daha büyük felaketlere sebebiyet verdi. لما قدم معاد بن جمل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قال يا رسول الله قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم فأرادت أن أفعل ذلك بك قال فلا تفعل فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤْدِيَ حَقَّ زَوْجِهَا Muad bin Cebel radıyallahu ta'ala anhu Şam'dan gelince peygambere secde etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne bu diye sordu. Muad, Şam'a gittim. Onların patriklerine, hahamlarına secde ettiklerini gördüm. Bundan böyle sana secde etmemi dilerim dedi. Bunun üzerine peygamber asla bunu yapma. Gerçekte ben bir şeyin bir şeye secde etmesini emretseydim kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Nefsim kudretiyle yaşayan Ulu Zat'a andolsun bir kadın Rabbinin hakkını ödemiyor ki kocasının hakkını ödemiş olsun. Buyurarak Ümmü Seleme'nin eyümüme'raetin <gülüyor> matet ve zevcuha anha radin dahilet el cenne. Herhangi bir kadın Kocası ondan razı olduğu halde ölürse kesinlikle cennete girmiştir. Mealindeki hadisinde de kocasının hakkını eda eden kadına cennet müjdesini vermiştir. Demek hayatı içtimaiyenin dengesinin düzelmesi ve bozulması kadınladır. Enes radıyallahu teala anhu diyor ki Ensardan bir ailenin sulamakta çalıştırdıkları develeri vardı. Delirmiş gibi saldırıyordu. Çalıştırmaktan aciz kaldılar. Ensar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Sulamakta çalıştırdığımız bir devemiz var. Onu çalıştırmaktan aciz kaldık. Bizi yük yüklemekten engelliyor. Ekinlerimiz, bahçelerimiz kurumaya başladı. Ne yapalım diye hallerini arz ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kumu, kalkın diye işaret etti. Hepsi kalktılar. Ensarî'nin bahçesine gittiler. Bu arada deve de bahçenin bir tarafında idi. Resulullah ona doğru yürüyünce Ensar, "Ya Resulallah, devemiz kuduz köpeği gibi ısırıyor. Sana saldırmasından korkuyoruz, endişe ediyoruz. Yanaşmayın." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Leysa aleyye minhu Hayır, ondan bana zarar gelmez buyurdu. Deve, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakınca, karşısında secde edinceye kadar tarafına yönelip geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun perşeminden tuttu. Deve hiçbir zaman göstermediği bir zillet haline girdi. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu işe soktu. Ashabı bu mucizesini görünce, Ya Resulallah, bu akılsız bir hayvan olmasına rağmen, ''Sana secde ediyor. Bizim aklımız vardır. Biz sana secde etmeye daha layığız.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Lâ yasluhu libeşerin en yescüde libeşerin ve lev salaha libeşerin en yescüde libeşerin le emartul mer'aten tescüdeli zavciha li'izami hakkihi aleyha lev kâne min kademhi ilâ mefraqi râsihi karhatun tenbecisu bil kayhi ve sadidi Eddet bir beşerin bir beşere secde etmesi yaramaz. Doğru değildir. Yararlı olsaydı, kocasının zevcesi üzerinde hakkı çok büyük olduğundan dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Faraza erkek tepeden tırnağa çıban olsaydı, kan ve irin akıtsaydı, sonra kadın da yönelip diliyle onu yalasaydı, gereğince hakkını ödemezdi buyurmuştur. Hadisi şeriflerde erkeğin kadına taparcasına bağlı kalması yasaklandığı gibi zulmetmesi de yasaklanmış. Aynı zamanda "Meztefe'del müminu ba'de takvallahi azza ve celle ve in nadara ve in aqsama alayha abarrathu ve in fi nefsiha Mümin Allah'ın takvasından sonra saliha bir kadından daha hayırlı bir şeyi ele geçirmemiştir. Saliha bir kadına kocası emrettiği vakit, kocasına itaat eder. Ona bakarsa, onu sevindirir. Ona yemin verirse, onu doğrular. Onun gözünden gaip olursa, gerek kendi nefsinde, gerek kocasının malında, her türlü hayrı kazandırır. Mealindeki hadis-i şerifte de, kadının da kocasını ikide bir kızdırmaksızın ona bağlı kalması, ve onun her türlü yardımına koşması emredilmiştir. Bir de diğer hadisi şerifte salasetunna tujawizu salatuhum ezanahum elabdul abiqu hatta yerca ve ve zawjuha alayha saakıt ve imamu ve karihun 3 kimsenin namazı kulaklarından geçmez. A dönünceye kadar kaçan köle. B Kocası ona öfkelendiği halde uyuyan kadın. C. Kavmi hoşlanmadığı halde onlara imam olan diye buyurulmaktadır. Hüseyin bin Mihsan diyor ki, Halamla birlikte Resulullah'ın yanına gittik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halama, ''Ezâtu zevcin enti, kocan var mıdır?'' diye sordu. Evet dedi. ''Feyne enti minhu, sen onunla nasıl geçiniyorsun?'' Yapmasından aciz kaldığım şeyler müstesna, hiçbir şeyde kusur etmem. Fekife entilehu, sen ahlaken onunla nasıl düşüp kalkıyorsun diye sorarak, fe innehu cennetuki ve naruki. Gerçek şu ki, o senin cennetin ve ateşindir diye buyurdu. Burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birinci sorusu her türlü yardım ve hizmet hakkındadır. İkinci sorusu, Konuşmak, kalkmak, oturmak gibi şahsi hasletler hakkındadır. Gerçek şu ki, o senin cennetin ve ateşindir buyurmasıyla da onunla hoş geçinmeye, konuşmalarda dil uzatmamaya, kocasıyla tartışmamaya, cedelleşmemeye teşvik buyurmuştur.